like that, and some sevgili okuduğumuz şeyler dinleyicileri. Okuduğumuz şeylerin son programında bizi dinliyorsunuz. Mutlu yıllar diliyorum öncelikle. 2012 yılına girdik. 2012'nin de ilk programı. Muharri.blogsot.com sitesi üzerinden ve Mixcloud yoluyla bizi dinliyorsunuz. Okuduğumuz şeyler bugün farklı bir yolda ilerleyecek. Bugün bir konuk aldık. Aslında biliyorsunuz biz e, kitaplar tanıtarak birkaç kitap, dört tane falan kitap tanıtarak programı yapıyorduk. Bugün bir kitapla e, onun yazarını konuk aldık diyelim. E, Orhan Bahtiyar bizimle birlikte. Orhan hoş geldin. Hoş bulduk. E, Orhan Bahtiyar İdeon, Tanrıların Yolu adlı kitabıyla e, gündemimizde. Aya yayınlarından çıktı bu kitap. E, fakat oranın ilk kitabı değil. Doğru. İlk roman ama ikinci kitap. E, i̇lk kitap 2004 yılında benim kendi mizahi denemelerim topladığım bir kitaptı. E, onun adı neydi? Onun adı e, içeriğindeki birbirinden alakasız hikayelerden dolayı Röptoshambur kullanma kılavuzu olarak ben adını belirlemiştim. Çok da etkili <gülüyor> oldu açıkçası. E, hatta hemen kısa bir anıma anlatayım. Bir kitap çıktı ben e, o sırada tatildeydim Antalya'da. E, Antalya'da bir tane çok büyük bir kitap müzik markette geziyorum. Mizah bölümüne gittim. Baktım kitap bulabilecek miyim diye. Baktım kitap yok. Hay Allah dedim, Buraya dağıtmamışlar. Üzüldüm. Tam çıkarken gözüm sağımda duran bölüme ilişti. Jean-Jacques Rousseau, Emil Zola ve ben yan yana duruyorduk. <gülüyor> Büyük ihtimal bakıp bir şey anlayamadılar bunun ne olduğuyla ilgili. Hadi bari buraya koyalım. Şimdi denemeler bölümüne <gülüyor> Zaten koyalım. Zaten Can Jack Russo ile Emizola'yı da anlamıyoruz. Bunu <gülüyor> da anlamıyoruz. O yüzden aynı sepette dursun. <gülüyor> Gurur ve ziyaretli bir tablo benim için yani. <gülüyor> Tabii ki. Kazayla bakalım. da olsa. Yani e, demek ki böyle bir şey. Yani biz Can Jack Russo ile Emizola'yı göremeyiz, tanıyamayız. Ama sen onların arasında yazar olarak durmuşsun. Durmuşum valla. Yani onların arasında durmak mümkün. Evet. Buradan doğru, da insanlara doğru, söyleyelim ya. Yani. Bir şekilde onların yanında durabilirsiniz. Doğru. Bir o ansiklopedi sayfasında da durabilirsiniz. Çok, yani. doğru. Çok doğru. Ondan sonra. Evet İdeon'a gelelim. Ee, İdeon, hani ben biraz bu programda kitap tanıtımı yapıyorum. Hani İdeon'u biraz şöyle bir sanki, ha, geçeyim. Sanki. Evet sanki. <gülüyor> Şimdi İdeon, Orhan Bahtiyar'ın ilk romanı ve daha önceki kitabı mizahiyken bu değil. Aslında tarihsel evet. diyebileceğimiz. Çok kurgu. Doğru. Kurgu bir roman. E, abi bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben programda bunları konuşuyorum çünkü. Kitabın baskısı çok güzel. Evet. E, baskısını çok beğendim. Ama içi işe yaramaz diyorsun. Estağfurullah. Yok <gülüyor> Yo, içi de çok güzel tabi. E, fakat pahalı. Bu fiyat pahalı. 22 evet. lira kitap. Evet. E, şimdi hani şeyleri biliyoruz. E, kitaplar Türkiye'de standart bir şey üzerinden fiyatlandırılmıyor. Eğer ne kadar kitap yayıncıları, efendime söyleyeyim e, adaletli ve e, eşitlik ve mümkün olduğunca çok kişinin kitap okuması gibi şeyleri e, söyleselerdi, fiyat, fiyatlandırma konusuna iş gelince, e, kitapçılar da az kapitalist değil. <gülüyor> Ondan <gülüyor> doğru, sonra doğru. E, bir kitabın kaça çıktığı konusunda falan filan da e, aşağı yukarı bilgim olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, neden böyle oluyor bu fiyatlar? Her bir yazarla şey, konuşmak hoşuma gidecek. Her şey önce bu yayın evinin verdiği bir karar. Hani Bana evet. kaçtan satalım diye kimse sormadı açıkçası. Yayın evinin verdiği karar. Ben sonra telif hakkı üzerine bir anlaşma yaptım. Fakat şöyle bir şey var. Ee, yayın evi tarafından bakacak olursanız, yani sen de biliyorsun diye tahmin ediyorum. Bir yayın evinin Türkiye'de ayakta kalması çok zor. Sebebi de benim gördüğüm kadarıyla sistem şöyle işliyor. Ee, şimdi diyelim benim kitabım 22 lira. Yayın evi bunu 11 liraya dağıtıcıya veriyor. Dağıtıcı bunu 15 liraya X Kitabevi'ne veriyor. X Kitabevi de 22 liraya sana bana veya işte son kullanıcıya, okuyucuya satıyor. Eee Kitabevi bir hafta sonra dağıtıcının parası olan 15 lirayı dağıtıcıya ödüyor. Fakat dağıtıcı yayın evinin parası olan 11 lirayı bir sene sonra belki yayın evine ödüyor. <Gülüyor> yayın evi ne oldu dedim param dediği zaman da al kardeşim kitaplarını benim, benim ödeme şeklim bu şekilde değil halbuki yok bir ödeme şekli net bir şekil <Gülüyor> o yüzden e, ve çok da şey e, aynı zamanda yayın evi şey, e, dağıtıcı da kitap evi de sizi rakip olarak görüyor çünkü dağıtıcı aynı zamanda hem bir yayınevi keza birçok kitap evi aynı zamanda yayın evi şey, birçok kitap evi derken şey mağaza kitap mağazası evet, isimlerini evet. bilmiyorum ama Hani eee bunların yani, mesela, isim de verebiliriz. Yani, tabii, İngi, mesela Alp diye şey, Remzi, Remzi, Alkın var. Aynen, aynen. Hepsi, e, hepsi o şekilde. Tabii tabii çok o o, ben aynı, aynı zamanda rakipsiniz sanırım. de onlar için. Ve hani ben e, bu kadar acımasız bir sektör olduğunu bilmiyordum bu sektörün. E, mesela geziyorum X mağazaya bakıyorum, kitap bitmiş. E, ne zaman gelecek? E, bilmiyoruz. Belki gelir, belki gelmez. Ama satılmış, bitmiş valla işte talep gelirse falan şeklinde cevaplar geliyor yani. Çünkü sizin yerinize kendi yazarının kitabını koyuyoruz. Siz onun için yer şigaret adam durumdasınız Maalesef gördüğüm bu kısa süre içinde bu. Umarım yanılıyordur ama hani genel olarak ben bunu gördüm. Çok işte. yanıldığını söyleyemem yani. Ben de bilgilerim. <gülüyor> <ne> <ben. gülüyor> ee, i̇şte o zaman e, biraz benim dediğime geliyor. Mesele şey meselesi değil. E, maliyet meselesi değil aslında. Doğru. Mesele biraz e, insaniyet meselesi. İşte Aynen <gülüyor> öyle. Belki de yenilerim şunu düşünmüş olalım. Batıyorsam böyle batayım. E e işte şimdi olabilir. işte demek ki mesela e, ilk e, gördüğüm şey dağıtım dağıtıcıdan bir tahsilat problemi var. Tabii. Tahsilat yani problemi çözülecek. Ben şey. dağıtıcı ile direkt konuştum da dedim hani niye dağıtmıyorsunuz benim kitabımı veya X bir kitabı. O elimizde binlerce kitap var. Yani biz hangisiyle uğraşalım kardeşim. Sen eğer dağıtıcıysan uğraşacaksın. Bu şeyde... şeye benziyor. Yani. Taksi şoförleri de İstanbul'da trafikten ha, şikayet çok, eder ya. Yani. Çok doğru. Götürmem abi buraya falan. Dedi. yani <gülüyor> e, Saçma sapan bir durum. Bana zorla dağıtım şirketi kurduracaklar en sonunda olacak yani. Evet yani bu e, demek ki kitap fiyatlarının arttığı şeylerden bir tanesi de bu. Ama bunun faturası yayın evine kesiliyor biliyorsun. Çünkü doğru. okuyucu okuyucu kitap fiyatlarını belirleyen kişinin e, e, mecranın yayın olduğunu düşünür. Öyle değil. Ki bunda haklıdır da ondan sonra çünkü onun eline geçen bir kağıttır şimdi şeyden ayrı konuşuyorum yani hı hı. içerikten şeyden konuşuruz. ayrı konuşuyorum yani elinde tuttuğu objeden konuşuyorum yani yanlış anlaşılmaması onun elinde tuttuğu şeyin şöyle bir evirip çevirip baktığında fiyatını da gördüğünde ve yanında da hemen yayın evini gördüğünde der ki bu fiyatı yayın evi koyuyor ama şey okuyucu hiçbir zaman şeyi sormaz kitapçılığın bu kadar kötü gittiğini yayın evleri söylerken İstanbul'un da dahil olmak üzere ülkenin birçok yerinde en baba yerlerde e, kitap evlerini yani mağazalarını, kitap satış mağazalarının nasıl o kiraları ödeyebildiğini efendime söyleyeyim e, koskocaman binaların birkaç katını birden nasıl kapatabildiğini e, bu değirmenin suyunun nasıl geldiğini ki sanırım cevabı biraz evvel verdin Geldiğini sorgulamaz okuyucu. Hı -hı. Çünkü sorgulamak zorunda değildir. Hı -hı. Ee, bence bu işin iki tane şeyi var. Ee, mağduru var. Yayın evi ve yazar. Hı -hı. Doğru. Doğru. Ee, bu bakımdan baktığımızda yazarlık Türkiye'de birçok iş olduğu, birçok işin Hı -hı. başına geldiği gibi yazarlık şey değil. Sadece yazmaktan evet. ibaret değil. Evet. Türkiye'de i̇şte. maalesef sanat yapacaksanız gerçek anlamda sanat yapmak istiyorsanız zengin olmanız gerekiyor. Yani her şeyinizi sanata Aslında vereceksiniz. Aslında dünyanın birçok yerinde böyle bu biliyor musun? Yani e, sanat zengin işidir yani. Do Türkiye'deki oldu. gibi değil. Yani Türkiye'de ben işte mesela ben bundan bir buçuk sene öncesine kadar bir profesyonel bir işim vardı. Ben o işi bıraktım ve dedim ki ben kitap yazacağım. Hmm. Hayatım bundan kazanmak istiyorum fakat ciddi anlamda girip püskürtürdüm. Yani e, Türkiye'de bunun imkansız olduğunu şu an anlamış vaziyetteyim. Ha, yazmaya devam ediyor. Tabii ki yazmaya devam edeceğim ama e, Türkiye'de maalesef bir ana işiniz olmalı. Yazarlık da yapacaksınız. Ancak işte 100 binlere falan ulaştığı zaman satışınız. O zaman tamam ben artık yazarım sadece bu işi yapacağım diyebiliyorsunuz. Öbür türlü çok ama çok zor yani. Türkiye'de kitap okuyan kişi sayısı benim son aldığım rakamlarım yani düzenli kitap okuyan kişi sayısı 130 bin. 75 milyonda 130 bin kişi. Varın siz düşünün pazarın ne kadar büyük pazar olduğunu yani. Yani evet hiç yok gibi bir şey neredeyse. Birçok <gülüyor> sanat tüketen durum böyle yani sanat doğru, tüketen doğru, doğru, şey doğru. içinde durum böyle. Kitap için de böyle... <gülüyor> benim programı kaç kişi dinliyor işte oradan hesaplasın <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. şimdi bir müzik arası verelim tamam, biz de ara tamam, verelim tamam. ondan sonra seninle şeyi konuşmak istiyorum ee, şu yazarlık macerana başlangıcını falan hı, hı. birazdan Orhan Bahtiyar'la İdeon e, merkezli olmak üzere yazarlık ve ya, Orhan Bahtiyar'ın yazarlığa nasıl karar verdiğini e, ve nelerle karşılaştığını göreceğiz It is such a good night to kiss, it is such a good night to dance, it is such a good night to do dee dooby doo scooby-dee-dooby-doo, scooby do dooby doo love. It's such a good life to kiss It's such a good life to dance It's such a good life to Scooby doo doo doo Scooby doo doo doo Scooby doo scooby doo scooby doo doo love merhaba okuduğumuz şeyler dinleyicileri ee, yazarımız e, konuğumuz e, Orhan Bahtiyar'la birlikteyiz. Neyi konuşacaktık? Senin yazarlık serüvenini konuştuk. Evet. Hani en son ben geçimimi yazarlıktan sağlayacağım demiştin de oradan aklıma gelmişti. Şimdi daha öncesine gitmemiz lazım tabi. <gülüyor> Her şey toz tabii. ve gaz bulup şeklinde. Başlayacağım ben. <gülüyor> e, 98 yılı aslında benim tabi yazarlık meselesi ilkokula kadar dayanıyor da o zamanlar tabi amatörmüşüz. Şimdi çok profesyonel olduğunu söylemez ama 98 yılında biz hep beraber bir grup arkadaş ki bunlara sen de daha biliyorsun bir web sitesi yaptık zamanın ilk mizahi web sitelerinden ve çok da popüler bir siteydi orada ben yazmaya başladım sen de hatırladığın kadarıyla absürt ciddi anlamda sıkıntılı mizah yazılarım vardı <gülüyor> benim yani sahil muhafazadan sonra Allah, Allah muhafaza, muhafaza. Evet, evet, kurundu falan gibi evet. <gülüyor> evet. haberler vardı evet, evet. Evet. işte cinnet geçiren kara fatma dehşet saçtı falan gibi, gibi. yazılarımız vardı evet, evet. E, bunları ben daha sonra site kapandıktan sonra bir araya topladım ve bir dener kitabı haline getirdim Bu tamamen benim kendi imkanlarımla çıkardığım kitap. herhangi bir yayınlarımdan çıkmadı sadece bir matbaa vardı işin içinde bütün dağıtımını falan her şeyini ben halletmiştim e, her şeyle ben uğraşmak istediğim için ben halletmiştim daha sonra araya işler girdi. Yani çok yoğun bir çalışma süreci vardı. Uluslararası bir şirkette çalışıyordum ve bana hiç zaman ayırmıyordu. Fakat 2007 yılında bir gün çok sevdiğim bir arkadaşımla konuşurken, kendisi de Trabzonludur. Ula biliyor musun? İkinci Dünya Savaşı'nda Trabzon'a bir Alman Stukas'ı düşmüş. Lafı benim kafamda ilk şimşeyi çaktırdı. Acaba dedim aynı uçak kaz dağlarına düşse olur? Dan yola çıkarak ben ideonu kurgulamaya başladım. Yıl kaç dedin? 2007. 2007. 2007'de ideonu kurgulamaya Bir yandan da ufak ufak yazmaya başladım ama öyle dar bir zamanım vardı ki e, hani eve dahi zor giriyordum yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> bir yandan da ufak ufak yazıyorum. 2010 yılı Mayıs ayına kadar yaklaşık 42 sayfasını yazmıştım 3 senede. E, ama hani kurgunun tamamını da yapmıştım bir yandan. E, kusursuza yakın bir kurguydu ama yine ufak tefek işleri vardı. Daha sonra çalıştığım şirketten bir şekilde ayrıldım. E, ardından da hep yapmak istediğim şey yapacağım fikri kafamda oluşuyor. kitap. Yani ben roman yazdım. Hatta İdeon'u bitirmeliyim. Tabi o zaman adı İdeon değildi. Çok saçma sapan bir adı vardı. E, yazım sürecinde ismi çok netleşti açıkçası. E, ve ben İdeon'u yazmaya başladım. Daha önce şeye götürdüm tabi kitabı. Çok sevdiğim... Üst, ustam, ustad üst, diyeyim suna yakına götürdüm. Hatta aynen şöyle dediğimi de hatırlıyorum. Ee, abi şuna bir bak. Olacaksa devam edeceğim. Olmayacaksa iş aramaya devam edeceğim şeklinde bir diyalog geçti. O da ilk 42 sayfada zaten sakın dedi bırakma. Devam et bu kitabı getir. Bunu beraber çıkartacağız seninle beraber. Ee, ardından ben zaten Kaz Dağları'na doğru bir yola çıktım. 4,5 ay, hemen hemen 4,5 ay hiç inmeden kaz dağlarında kaldım. Bu roman için mi kaz dağlarını yola çıkıyor yoksa kaz dağlarını biliyor muydunuz zaten? Kaz zaten çok iyi biliyorum. Aslında bu roman bir nevi benim için kaz dağlarını bir vefa borcu, bir teşekkür. Çünkü hayatımın en anlamlı ve en güzel dönemleri benim orada geçti. Orada benim 80 yılından beri, babamın bir evi var ve ben 86 80 yılından beri hiç ayrılmam acısından hep oradayım. Hep oranın havasını solum. Hep oranın toprağını bilirim, oranın insanını bilirim. Zaten o Alman uçağını da ilk acaba kaz dağına düşse fikri oradan çıktı açıkçası. Sen orayı tanıdın için çıktı. Tan tanıdım sanıyormuşum aslında ben. Evet. De. Ona gelecektim Hı. çünkü. Yani çünkü kaz dağlarını e, düşseymiş ne olurmuş <gülüyor> çok e, nokta atış bir seçim. Evet. Doğru. Bir yandan doğru, da. Yani kaz dağlarının ...konumu ki onun anlatmayı tabii ki... ...sana bırakacağım. E tabii kaç karı bilmediğim için... ...Kazdağ geldi aklıma. Kaç karılarım ama... ...Kazdağlarını bilirim sonuçta. Yani... <gülüyor> e, ...algıda seçicilik var bile. Orası benim için... ...çok özel bir yer. Ama sonradan da çok... ...güzel bir noktaya getiriyor seni. Tabii. tabii. Onu sen anlatacaksın. Tabii tabii. Yani dedim ya... ...ben Kazdağlarını tanıdığımı bildiğimi sanıyormuşum. Ama işin içine... ...romancılık girince, araştırma girince... ...öyle muhteşem şeylere ulaştım ki... E, benim için Kazdağlı'nın anlamı çok daha farklı, oranın insanının anlamı çok daha farklı artık. Çünkü benim için dünyanın merkezi Keza orada yaşayan insanlar için de dünyanın merkezi Çok ilginç insanlarla tanıştım orada. Yani kitabın son sözüne de yazdım. Özellikle iki adam var ki yani onlar kitabın gidişatını çok ciddi değiştirdiler. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu kitabı yazarken yaklaşık 3000 sayfa doküman taradım. Yani taradım da ki okudum aslına bakarsanız. Artı 4 ayda Kazdağlı hani arası arasıra eve de geldim ama gene Kazdağlı'nda geçtim. Köylerde, orada burada her yerini gezdim, her yerini fotoğrafladım. E, fakat şöyle bir şey var. Yani, e, bir şeyi gerçekten çok isteyince o şeyin sana geldiğini hissediyorsunuz. Çok ciddi anlamda. E, başıma gelen olayı anlatayım. Kazdan zirvesine çıkmam lazım. Çünkü zirveyi anlatacağım ve orayı tasvir etmem lazım. Ciddi gezmem lazım orayı. E, bizim sitemizde bir tane şey var. Emekli ormancı amcamız var. Abi dedim beni müsün zirveye. Aa tabii götürürüm dedi. Salladı. Götürürüm seni götürürüm dedi salladı. Böyle 3-4 defa salladı beni. Sonucunda Ramazan geldi bana çok dokunmadı dedi. Ben de of hay Allah falan deyip kendim çıkmaya karar verdim. Aldım yanına bir arkadaşımı. E, Arıtaş köyü vardır kazdağının hemen girişinde. Arıtaş köyünden milli park kapısı vardır. Odan rehber alırsınız. Rehberle girersiniz içeri. Bu arada e, Kazdağları Türkiye'nin ben bence hatta dünyanın en iyi korunan milli parklarından bir tanesi. Yerden taş dahi almanıza izin vermezler. Doğru. Evet ben de gittiğimde bunu gözlemledim. Yani gerçekten çok e, dikkatliler ve çok da şey buldum. Evet, yani çok evet, başarılı evet, buldum. Evet bunu iyi devam Ve şey giriş de pahalıdır ciddi anlamda. Yani bir araç ve işte rehber falan filan 80 lira civar paraya mal olur. Keşke daha fazlaya mal olsa da bence daha az insan girebilse oraya. Çünkü insan girdiği yer bozulmaya mahkum maalesef. Tabii. Her ne kadar iyi koruyor olsalardı. Açık ekosistem hep bozulur. Evet maalesef öyle. Neyse orada bir rehber vardı. O bizle geldi. Hüseyin abi. Yani tanıştık. Merhaba Hüseyin. Merhaba Orhan şeklinde. Biz tam çıkmadan önce bir aile daha geldi. Biz sizde çıkabilir miyiz dediler. Hani sonuçta ciddi maliyet var. Hem maliyeti bölüşürüz hem de beraber dolaşırız. işte çekirdek aile Baba, eş ve çocuk şeklinde biz dedik. Ki, yani biz uzun kalacağız. Sizde çocuk var. Zor olabilir. İsterseniz bir sonraki grup bekleyin. Peki teşekkür ederiz dediler. Biz çıktık. İlk mola yerine durduk. Bir baktık arkamızdan geldiler. Bu arada zirveye de şey vardı. Alevi etkinlikleri vardı. Yaklaşık 600 yıldır kesintisiz devam eden Alevi etkinlikleri vardı. E, bize yetiştiler. Biz dedi artık sizle de gelebilir miyiz? Biz dedi geçtik kapıdan. E, tabii bir artık madem buraya kadar gelmişsiniz. Buyurun beraber gezelim. E, o iki insan Zeki abi ve Hüseyin abiyle orada tanıştım. Hüseyin abi babası Edrem'tin ilk kaynakçısı. E, ve babasından öyle bir miras kalmış. Ki, öyle, öyle bir antı geliyor. Bana dedi babamdan miras kaldı. Ye ye anca bitirebildim dedi. Abi dedim o zaman niye rehberlik yapıyorsun madem öyle biraz kaldı. Para kaldı sanıyorsun dedi. Siz İstanbul'a hep böylesiniz zaten dedi bana. Ne kaldı abi dedim. Sekiz bin tane kitap kaldı dedi babamla. Ee, ye ye bitmez. Bitir bitirmiş. En sonunda bitirmiş de. <gülüyor> ya şöyle bir şey var adam doğma büyüme Edirmit'li. O kadar çok seviyor ki öyle bin tane ömür verseler binin de burada yaşarım diyor adam. Ve son gittiğimizde Clancaster'ın son romanını anlatıyordu bana. Öyle değil. Değişik bir adam yani. Zeki abi daha farklı. Bana göre bir İslami entelektüel. Ee, Kur'an'ı ve İslam'ı çok ciddi özümsemiş. Ee, çok ciddi aklın aklın yolunu, aklın izini çok iyi sürmüş ve çok farklı noktalara ulaşmış bir adam. Onlardan çok ciddi beslendi. Bu kişiler e, sana bir yol yaptı. gösterdi tabii ve tesadüfledi. Tesadüf tabii ki. Onların Dalaştı. anlattıkları tabii onların anlattıklarını yazılı kaynaklardan da doğruladıktan sonra yazdım. Yani sadece kulaktan dolma bilgi her zaman sağlıklı olmayabiliyor. Yazılı kaynaklardan doğruladım. Ve İdeon böyle böyle oluşmaya başladı. Ee, İdeon'un hikayesini çok kısa anlatayım. Bence evet. İdeon'un hikayesine geçme. Bence bir müzik arası verelim. Tamam. tamam. <gülüyor> Biz de biraz evvel fokurtularını paylaştığımız <gülüyor> <gülüyor> kahvemizi, <gülüyor> kahvemizi değerlendirelim bu sırada. Tamam, tamam. ee, birazdan İdeon'a geliyoruz. Yalnız ne ideale geliyoruz. şeyler devam ediyor. Konuğumuz Orhan Bahtiyar. İdeon Tanrıların Yolu alt başlıklı İdeon adı romanıyla e, bize konuk oldu. Evet e, İdeon'dan biraz bahset. Orhan. Evet İdeon'un kabaca önce bir hikayesini atayım. Daha sonra detaya Bu arada girelim. böyle yazar konuk etmek iyi iş. Çünkü ben yapıyorum normalde <gülüyor> <gülüyor> programda. E ne güzel. Yazarı hazır ne güzel. Evet, evet. Evet. Kenardan kenardan gidiyoruz. Şimdi İdeon 1943 yılında ...başlayıp 1978 yılında biken, biten bir hikayeye sahip. Ee, dediğim gibi kitap konu Kaz Dağları'na geçen bir konusu var. Videonu bana tarif et zaman benim hep anlattığım şey şu. Belgesel üzerine oturmuş bir kurgu. Yani e, bir kurgu var, ana karakterler var. Ana karakterler ve ana kurgu harici bütün her şey gerçek. Mekanlar gerçek, zamanlar gerçek yan karakterler gerçek. Yani 1943 yılında Edremit valisi kimse ve şey pardon Edremit kaymakamı kimse o var kitapta. o, o Gerçek, gerçek isiminde, ismiyle gerçek. her şeyi o var. E, ve o bölgenin e, dinamikleri ne olabildiğince anlatmaya çalıştım. E, 1943 yılında Almanlar ve Amerikalılar ülkelerinin kaderlerini değiştirecek daha savaşın kaderini değiştirecek bir proje üzerinde çalışıyorlar. Birbirinden habersiz olarak. Ee, Almanlar bu çalışmayı Yunanistan'da yapıyor. Çok gizli bir yerde. Ee, Amerikalılar da Kıbrıs'ta gene çok gizli. Hatta İngilizlerin bile haberi olmayan bir üste bu işi yapıyorlar. Büyük tesadüf. Zaten kitabın ilk bölümünde de büyük tesadüf. Yani büyük tesadüfler sonucu birbirlerinin yaptığı e, silahlardan haberleri oluyor. Birbirlerinin ekiplerine karşı birer yok etme e, harekatı planlıyorlar. Ve gene büyük tesadüfler sonucu bu hareketlerden de haberleri oluyor. Ve ekiplerini yani bu proje ekiplerini bilim adamı bunlar asker uniformalı bilim adamları savaş dışı ve en güvenli yer nereye kaçırabiliriz düşünmeye başlıyorlar. Akıllarına gelen ülke Türkiye oluyor. E, Tabi siz gerçi söylemiş gibi olacaksınız ama kitabın ortasına kadar neredeyse Türkiye olduğunu veya Türkiye'ye gittiklerini anlamıyorsunuz. Çünkü her şey çok kapalı gidiyor kitapta. E, Ekiplerden biri İstanbul'a biri Ankara'ya doğru yola çıkıyor. Almanlar Ankara'ya Amerikalılar İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Fakat yolda Kaz Dağları üzerine büyük bir fırtınaya giriyorlar ve uçaklar Kaz Dağları'na mecbur iniş yapıyor. Uçaklar mecbur iniş yaptıktan sonra bunlar sonra, karşılaşıyorlar değil mi? Yani iki Karşılaşmadan iki... önce e, yaklaşık 3-4 gün kadar ormanda yani Kaz ormanlarında e, nerede olduklarını anlamaya çalışarak hayatlarını bir yandan idame ettiriyorlar bir yandan da keşfediyorlar e, etrafı ve bir köye ulaşıyorlar iki tarafta. gene birbirinden habersiz. E, bu köy Ütopik bir köy. Yani benim yarattığım bir köy. Bu köy e, Alevilerim ve Sünnilerim birlikte kardeşçe, dostça. Yani şu anda da buna benzer köyler var ama mahalleler kesin sınırlarla ayrılmış. Bu köyde öyle bir şey yok. Bu köyde herkes içeceği, herkes birbiriyle son derece barışık, kendiyle barışık ve çok özel bir köy bu köy. Bu köyü buluyorlar. Bu köyde de Atatürk'ün davetiyle bir Alman e, fon tarafından desteklenen bir bilim adamı var. İsviçre'li. Yürgen Şup adı da. Ama köylü ona nasıl köyün çocukları Yürgen demek zor geldiği için Yorgan Dede ismini koymuşlar. Yani Yorgan Dede olarak alınıyor orada. Peki Kö böyle bir karakter var mı? Ge yok. Bu da bu da, da bakarsak. Evet. E <gülüyor> köyün adı da Kuşçular. Kuşçular diye bir köy de yok bu arada. Tamam benim yarattığım Hı. bir köy bu. E i̇şte bir, birkaç gece köye gece vakti giriyorlar gizli gizli e köyde ne olduğunu anlamak için. Bir yere köy meydanında karşılaşıyorlar. Düşünsenize. Nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz. A A Almansınız diye karşınıza Amerikalı askerler çıkıyor. Ve köy meydanında bir savaş gibi bir şey oluyor. Bir dövüş oluyor. Birbirine giriyorlar. Köylü de bunları bir şekilde yakalıyor. Yakalıyor derken şöyle. 1-2 gün önce köyde hırsızlık oluyor. 30 yıldır, 40 yıldır hırsızlık olmayan köyde hırsızlık oluyor. Bunlar yiyecek çalıyorlar çünkü gece girip. Bir şekilde bunları yakalıyorlar. Ondan sonra köy yaşamları başlıyor. Yani bu ekipler artık köyün bir e, elemanı oluyorlar. İlk başta hırsız muamelesi görüyorlar. İlk tabii. başta tabii hırsız muamelesi görüyorlar ki hırsızlar zaten. Evet, ondan e, sonra, zaten sonra şey falan e, ama kitabı çok anlatmak da istemiyorum. Yani Hı. hani e, bütün her şeyi e, anlatmayalım. Yani okuyucu da biraz e, keşfetsin. Hı. Hı. E, ondan sonra bir dönüşüm. Hikayesi bu aslında. Doğru. Yani doğru, bu doğru. kahramanların yaşadığı doğru. bir dönüşüm hikayesi. Doğru. Ee, bu tarz bir hikaye e, bana şeyi anımsatıyor. Yani hani, belli bir kitap söyleyemeyeceğim, ismi söyleyemeyeceğim ama böyle yerlilerin eline düşmüş, e, yani kurtlarla dans gibi. Hı. Olabilir mi acaba? Yani böyle yerlilerin eline düşmüş e, ya da yerlilerin elinde kalmış artık. İlla düşmüş olmayabilir. E, bir kahraman ya da kahramanların e, o yerleri keşfetme süresi, süreci ve onlarlaşma, onlar haline gelme sürecini biraz e, hatırlatıyor bana. Doğru, doğru. Yani As sonuçta burada dersin? da e, bu insanların kendi kültürlerinden olmayan çok, hatta kendi kültürle alakası olmayan bir grup insanın içinde erimesi diyeyim. Yani erimesi derken e, paravanlar ortadan kalkıyor. Din. Onlarla din, bir ülk. olmaları. Evet. Diyeyim, evet. Yani. Çünkü yani. aklın yolundan gidiyor oradaki insanlar. Mesela şöyle bir şey var. Orada ana geçim kaynağı zeytincilik. Zeytin hasadı diyelim Ramazan ayına denk geliyor. İşte şeyi, çalışma saatlerini ona göre ayarlar. Oruç tutanları, Sünniler daha geri plandaki daha az yorucu işlerde çalışıyorlar Ramazan'dan dolayı. Keza işte Aleviler oruç tuttuğu zaman onlar ona göre ayarlar. Tam bir barışıklık hali var. Hı hı. Çünkü bu senin bir anlamda böyle bir özlemin. Aynen aslında, öyle. yani Benim, benim hep bütün... sorguladığım bir şeydir bu. Neden, neden böyle bir özlemim var ki? Yani hani, ee... Elbette ki birçoğumuz böyle işte halkların ee... dinsel inançların insanların barış ve kardeşlik içerisinde olduğu bir dünyanın peşinde koşuyoruz. İkincisi bu benim çok barışçıl bir adam olmamdan kaynaklanıyor. İkincisi de ee, aslında kitabı yazmaya başladı bu köy sıradan bir köydü. Ben Kazdağlarını gezip oranın insanıyla tanışmaya başladıktan sonra bu köy kuşçular oldu. Yani e, Kazdağlarında köylerin köylerin %90'ı Alevi köydür. Türkmen köydür. Tahtacı Türkmenleridir. Hı hı. <gülüyor> çok az da olsa Sünni köylerde vardır. Ama o insanlar o dağda o kadar mutlu yaşıyorlar ki. E, ve o kadar birbiriyle barışıklar ki. E, buna çok özellik. Yani bunu burada sağlamışız işte. Yani ne, bu Türkiye genelinde neden yayılmıyor ki yani? bu geldi ve ben onu orada çok iyi yansıtmaya. Ya burada kastettiğim bir mezhebin yayılması değil. Değil kadar. değil. Bir burada kardeşliğin, dostluğun ve düşüncenin yayılması. Tabii, tabii, evet. tabii, aynen yani öyle. Sen bunu bir e, ilerler astadığın için kazdın. Onlarda gördüğün için söylüyorsun. Doğru doğru doğru. doğru. Yani ben bir Alman toplumunda bunu görüp söyleyebilirim ya tabii. tabii ki. Ya da tabii ki. Tabii Sonuçta bu evrensel. Onu, onu bir özellikle tabii. koyuyorum ki hani tabii. yani tabii, bu evrensel. Burada bir, şey, bir şey de yapmıyoruz yani yani. Ne propaganda yapmıyor. Öyle değil, yani. değil, alakası yok. Ö bir düşünce dediğin gibi yani. Kaldı ki sen kendi Alevi mensubu bir insan da değilsin Yo, değilim, yani değil. ondan sonra. Değil. E, ben de öyleyim zaten. Ben de değilim yani. Ondan sonra e, ama zaten bu barış ve kardeşlik ülküsü yani her zaman aklımızda var. Aynen. Ama bunu bir romana koy koyman hoş olmuş e, bence. İyi ya. Ben romanda yani bu roman da bu paravanları kaldırmaya çalıştım. Yani evet. Din, dil, ırk, para, <gülüyor> hırs. Ya yani bunların hepsi kalktı mı? Ortaya aslında tek tip bir insan çıkıyor. İnsan çıkıyor aslında ortaya. Tek tip hı hı. değil insan ortaya çıkıyor o zaman. Çünkü bu bahsettiğim paralar insanı örten şeyler. İnsanın güzelliğini kapatan şeyler. Bunları çıkarıp attınız mı ortaya hakikaten insan çıkıyor. İnsanın kamil diye değilsen. Saf, saf. Saflık. Bir, saf bir evet. Çıkıyor. Aynen öyle. Evet aynen öyle. Ee, o, o zaman e, ideon, ideon ne demek onu söyleyelim. Ha evet İdeon Şimdi Kazra'ların mitolojik çağdaki adı ida. İda'nın iki anlamı var. Biri düşünce, diğeri odun. Biz odun tarafıyla ilgilenmiyoruz. Biz düşünce tarafıyla ilgileniyoruz. E, o bölgede o çağın bütün felsefe, mantık ve politika okulları varmış. E, bundan en üstü de senle de yayından önce konuştuk. Aristo'nun Asos'taki felsefe okulu. E, devlet büyüğü olacak insanlar önce bu okullarda eğitim görür. Daha sonra iki yıl kazlandı çobanlık yapar. Ondan sonra ilgileniyor gelecekleri makama konuma gelirlermiş. Bu yüzden oraya da İdeon yani düşünce ülkesi denirmiş o zamanlarda. Hı hı hı. İda ondan sonraki adı ama ilk adı İdeon. Düşünce. O da düşünceden fikirden geliyor. Evet, e, şu anda elimde tuttuğum kitap böyle gücür gücür duruyor, hiç okunmamış gibi. Çünkü ben e, kitabı basımından önce okuma şansına e, sahip oldum. Evet. E, onu ben e-kitap e olarak okudum. Böyle e-kitap okuyucumdan e bir otobüs yolculuğu sırasında okuyarak gittim. Ama ben senden sonra sonunu değiştirdim kitabı. Atıyorum tabii okuyucu. Şey. <gülüyor> şok oldum şu anda biliyor musun? <gülüyor> Şakacı seni. <gülüyor> Gerçekten şok oldum yani. Kaldı ben. Ya sonunu bilmediğim kitapla ilgili program yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten pismişsin. Ona. Evet. Bu yun kurusun çok pismidir. <gülüyor> i̇şte e, bu kitabı <gülüyor> okuduktan sonra pardon okuduktan sonra diyorum. Yani okurken gittiğim yer Kaz Dağları'ydı. Ve bu e, plan kesinlikle özellikle yapılmamıştı. E, benim kitabın Kaz Dağları'nda geçtiğiyle ilgili bir fikrim yoktu. E, ben bu tatile çıkıyorum. Kaz Dağları'na gidiyoruz. Falan filan diye. Bu arada oranın kitabı da okuyayım. Diyerek kitaba başlamıştım. Kaz Dağı yolunda ben Kaz Dağı'na Kaz Dağı'nda olan ve orayı keşfeden insanlarla birlikte yol alıyordum. Otobüste. Çok güzel bir şey olmuş. Böyle. O Oturmuş yüzden, tam yerinde Evet. O yüzden e, bunu hiç bozmamak için e, uzun süren yani 12'den sabah 5'e kadar mı 6'ya kadar mı ne süren otobüs yolculuğunda hiç uyumadım. Hatta sen de şaşırmıştın kitabı çok hızlı okudum. Evet, Çünkü evet, ben 5 saat uyumadım. Evet, evet, evet. <gülüyor> Ondan sonra tamam, yani kitap uzun ama 5 saatte de neredeyse. Yani. Ben otobüste bitirdim Hı -hı. zaten kitabı. Ee, sonra da Gittiğimiz yere bir taksiyle gidiyordu. O taksi şoförüne işte zeytinlerle ilgili falan filan sorular sordum. Bir şeyler konuştuk falan. <gülüyor> Adamcağız bana dedi ki, siz zeytin işindesiniz galiba. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki, yok yeni onunla ilgili bir şey okudum dedim. <gülüyor> Okuduğum şey senin kitabındı. Kitabının böyle bir tarafı da var. Tabii. Yani kitabın e, bence en önemli özelliklerinden bir tanesi, birincisi kolay okunan bir kitap olması. <gülüyor> Bunu sana da söyledim ve yazdım. Hı hı. Ee, kolay okunan bir kitap. Burası kesin. Bunun yanında e, bilgilerle dolu bir kitap. Ki evet. bence bu çok önemli. Ee, hatta bu bilgileri yani teşbihte hata olmaz. Yani biraz Dan Brown varı görüyorum. Hı hı. Ee, hani Dan Brown nasıl e, bilen bir karakteri konuşturarak evet. bize bilgiyi veriyorsa evet. e, onu sanat tarihçisi adamın adını, ya da singebilimci adamın adını unuttum şimdi. E, Tom Hanks'in oynadığı adam, kahramanı hmm, tamam, unuttum. Tamam. Onun ağzından bize bilgileri <gülüyor> evet, nasıl evet, veriyorsa, evet. sen de öyle yapıyorsun evet. bu kitapta. E, büyük ihtimalle Dan Brown'dan görüp yapmış değilsin, yani öyle geldiği için öyle yaptın. E, ondan sonra, ama yani beni bu ben burada çağrıştın. Bu itirafta bulunmak istiyorum. Buyurun. Birçok insan Tuturtun belki ayıplayacaklar <gülüyor> ama, <gülüyor> yok ben roman okumam. Evet. Ben roman sen biliyorsun gerçekten ben roman okurum ben tarih okurum hı hı. E, hatta bazı insanlar şeydir kitabın ilk böyle 100-150 sayfasına ha sen Lost'tan mı etkilendin ben dost izlemedim yani hiç 3 saniyesini daha izlemiş değilim kurgu öyle gelişmiş tamamen hani evet, benzerlik evet. olmuş olabilir yani Ona bir de, da de bu Dan Brown'un şey. keşfettiği bir şey de değildir onu da söyleyelim. ya yani, bu tarz yani kitap anlatıcı diye şey, bir öge var yani anlatıcı anlatır işte adı üstünde ama Türkiye'de falan. bu tarz kitap yazan fazla yazar yok evet yok e, ya da biz bilmiyoruz. Bilmiyorum da yani fakat ben sana bununla ilgili bir kitap önereceğim. Yani yine böyle e, bir eser. Babillerle ilgili bir eser. içeride birazdan verdim onu sana da. Neyse. E, yani kitabın özel taraflarından bir tanesi bence o. Ben kitapların altını çizerim. E, roman da olsa çizerim. Şiir de olsa çizerim. Araştırma kitabı da olsa çizerim. E, ama bu kitapta altını çizdiğim kısımlar sayfalardı. Sayfaların altını çizmek zorunda kaldım. Birbirinden o kadar koparılamaz bilgiler vardı ki hı hı. bir adam konuşuyor, adam iki sayfa konuşuyor ve o konuştuğu şeyi önemli bulduğum zaman bir cümleyi çiziyorum e, öbür cümleyi de çiziveriyorum. Noktasında çok fazla çizdik, sayfa çizdim. Yani. Sayfa çizdim yani sayfayı e, çizer halde buldum kendimi. Burada ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bu Şimdi, güzel bir şey. Yani, e, teşekkür ediyorum. Orada aslında okuduğum bilgiler benim bu kitabın yazımında aldığım bilgilerim belki binde biri. Mutlaka. E, ben Mutfaka. Her şeyi yazmak istemedim. Özel Yazabilirim de bu kitap rahat 600-700 sayfa da olabilirdi aslında. Evet, Ama doğru. benim burada yapmak istediğim şey Bakayım, şuydu. Bakın kaç sayfa şimdi? 384 sayfa. Hatta sıkıştırılmış hali. Normal 460 sayfa civarı olacaktı. Fontlar biraz küçüldü. Aralıklar biraz. Çünkü maalesef yurdum insanı kalın kitap almıyor. Ben bunu bitiremem diye. O yüzden ben 350 sayfayı çok geçmek istemiştim. 384'e kadar indirebildik. E, bitiremiyor zaten. <gülüyor> evet, o da, o da, evet. O da ayrım mesele. Evet. Yurdum insanı kendini Mesela bitiyor. Mesela yani. bazı bayan okuyucular A, bu kitap çok ağır deyip elini almak istemiyor kitabı. Evet. Bir, o tarz şeyler var. Evet. Biraz da pazarlama tarafını düşünmedim değil. Düşündüm. Hayır düşünülmek zorunda. Aynen öyle düşünmek zorunda. Ya yani dediğim gibi bu benim buraya koyduğum bilgiler insanların kafasında tıpkı arkadaşımın benim kafamda çaktırdığı elektrik gibi kıvılcım bir şey, gibi, kıvılcım gibi bir, şey, bir şey çaktırmak. Yani insanlara ya böyle bir şey var. Acaba gerisi nasıl geliyor deyip okumaya biraz daha, araştırmaya teşvik Benim haddim değil belki ama belki de yazarların, sanatçıların e, misyonu da bu olmalı diye düşünüyorum bir yandan da. Bence bu olmalı. E, onu yapmaya çalıştım. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ilginç bilgiler var kitabın içinde. Mesela e, biliyor muydunuz ki sen biliyorsun kitabı okudun için artık. E, Osmanlı zaten Türk, daha doğrusu, Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı döneminde e, ordusuna uçak hediye eden ilk ildir Edremit. Uçak hediye etmişler adamlar. 1913 yılında Teyyer Te Celal Bey'in Mısır Seferi, İstanbul Kaile Seferi'nde uçağı Edremit'te yakın bir yerde, küçük bir düşüyor uçak. Mecbur kanatları falan kopuyor. Adam hastaneye kaldırıyorlar. İşte halk toplanıyor. Ona moral veriyorlar. İşte ona güzel sözler söylüyorlar. Ve aralarında 8 altın lira toplayıp bir uçak hediye ediyorlar Osmanlı'ya. Ondan sonra devamlı da ed koyuyorlar uçak ismini zaten. Ve Edremit 4'e kadar çıkıyor bu uçak sayısı. 4 tane uçak hediye etmiş. Edremit. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. İlginç. Evet. Çok ilginç bilgiler var. Mesela şey var. Seyit Onbaşı vardır meşhur. Çağrıkaya Savaşı'nda 376 kiloluk top mermisini hı hı, taşıdı şey, falan. Ya. Aslında yanında Ali diye de bir arkadaş varmış. Tek başına taşımamış. Onu da söyleyeyim. Evet. Ee, ondan sonra ne oldu? O er var? herhalde. O yüzden pek şey o. o Seyit de ermiş. <gülüyor> Mermiyi kaldırınca Onbaşı o, onbaşı. Evet. onbaşı. Hani Üçüncü denemede Ocean'ı dümeninden vurmuş. Ya, evet. ya buraya kadar hepimiz biliyoruz zaten. Sonrasında ne olduğunu Kaç kişi biliyor? Ya sonrasında adam savaştan sonra dönüyor. Hatta gemi batırdıktan sonra şey diyorlar. Ödül olarak ne istersin diye soruyorlar. Diyor ki çift ayın isterim. Yani bir porsiyon yeme yetmiyor adama. İri çünkü. İki porsiyon yemek yemiyor. Evet. Aşıyor, i̇kinci gün içine sindiremiyor. Çünkü bütün arkadaşları tek yön yemek yiyor. Ondan da vazgeçiyor. Savaş bitiyor. Köyüne geliyor. Soyadı kanunu çıkıyor. İşte çabuk soyadını alıyor. Odun kömürü yaparak hayatını kazanıyor. Şeyde Kaz Dağı'ndan odun kömürü topluyor. Ve en sonunda da Edremit'te bir zeytin yağ fabrikasına hamalık yaparken zatürreden ölüyordu. Yani bu bunlar bize gösterilen ve bizim bilmediklerimiz, yani bakmakla görmek bir değil. Hı hı. Mesela İbrahim, çok alakasız olacak belki ama İbrahim Müteferrika matbaayı getirmiştir, değil mi? Hı hı. Sonrasında ne olmuştur kim bilir kaç kişi biliyor? Fikrim var ne oldu? ilgili sonrasında. Matbaaya geldikten sonra ne oldu biliyor musun mesela? Yani bildiğim kadarıyla bir karşı çıkma oldu matbaaya. E, vezirler tarafı, bazı evet, vezirler evet. tarafından bir karşı. Sanıyorum bir süre kapalı kaldı. Bir süre kapalı kalmadı aslında. 16 tane kitap bastı Hı. ve hiçbirini satamadığı için battı. He, demek o yüzden kapalı kalmış. <gülüyor> evet. evet. Yani tarihi çok iyi bakmak, çok iyi incelemek lazım ki ben de onu yapmaya çalıştım. Örneğin kitabın bir yerinde traktör sahnesi var. Yani, traktörle bir yere gidiyorlar kitaplar. Yazdım orayı çok güzel durdum. 1943 yılında kazdan da traktör var mıydı? Hadi bakalım. Araştır, araştır, araştır. Bir öğrendim ki o bölgeye traktör 1946'da gelmiş. Normalde ben bunu 43'te traktörü koysayayım birçok insan uyanmayacaktı ona. Gayet de güzel giderdi. Çünkü Tabii. kimse bakmaz ama kimse bakmaz. ben yaptığım bir şey duyduğum saygıdan dolayı onu orada bulup çıkarttım. Ve biri de tutup deseni ki kardeşim sen bunu yazmışsın ama 46'da geldi ilk traktör dese bittim zaten. Ya. Tabii Üzülürüm be. biterim ya. yani beni çok acı verici bir olay olur. Aslında bu kadar kafaya takmaman gerekir bence çünkü sonuçta kurgu bir roman yazıyorsun ee, ve yani orayı da kurgulamış olabilirsin yani çok şey yani, az... gerçek kitabın içinde o, o da o da gerçek. Sen olabilir. buna kafayı takmışsın, da ondan biraz. Evet, olabilir, yani olabilir. Ondan olabilir. biraz olsun. yoksa yani çok önemli karakterlerden bir tanesi olan işte e, İsviçreli İs, miydi? İsviçre. Bak, İsviçreli bilim adamı e, şey kurgu. Sonuçta. Doğru. Yani doğru, onu doğru, doğru. koyuyorsun. Sonuçta biz çıkıp böyle bir adam yoktu da diyebilir yani. E, Anlatabiliyor tabii mu? tabii. Ee, şimdi İlyon hakkında epeyce konuştuk. Ee, bir dahaki blokta şey yapalım. Ee, biraz yazarlık üzerine falan konuşmak istiyorum seninle. Yani e, nasıl oluyor bu işler? Nasıl olmalı? Nasıl, nasıl oluyor Nasıl oluyordu oluyor? Evet, nasıl oluyordu oluyor. Da oluyor. Bir müzik arasından sonra Orhan Bahtiyar'la devam ediyoruz. Kadarri kadarri Perché mi di che sto parole amar Perché me paur mi de kadari, non te eskurdar. Ke taşıyordu kure kadari, non te eskurdar. Kadari, kadari, ke bena dijere so parla me da spasme tu non ci pensas stu dolore mi tu non ci penses tu non tieno cuore, cuore, cor ingrati da pillo do non c'è co. dai miliardi da fittami şeyler dinleyicileri Orhan Bahtiyar'la sohbetimiz devam ediyor. Ee, i̇de ondan uzunca bahsettik. Ee, şimdi ben Orhan sana şeyi sormak istiyorum. Yani e, Türkiye'de yazarlık yapmak bir e, macera e, ve kitap okuyan kişi sayısının az olduğunu biliyoruz. E, bu e, çok klasikleşmiş bir yakın olmasına rağmen gerçek bir yani Doğru. kitap okuyan Doğru. kişi sayısı Türkiye'de az. Hemen bir istatistik verebilir miyim konuya? Tabii. E, bu suna yakınından duyduğum bir istatistiktir. Bir yılda Japonya'da kişi başına düşen kitap sayısı 24. Hı hı. Almanya'da 18. Fransa'da bir yılda kişi başına düşen kitap sayısı 16. Türkiye'de bir yılda hı. kitap başına düşen kişi sayısı 6. Anlıyorum. Bilmem durumun vehametini... Tabii, yani yani, bu zaten çok açık yani e, yani ülkemizin kültürel hayatına baktığında bunu görebilirsin yani burada kültürel hayattan kastım sanat değil yani insanların sokakta yürüyüşüne birbirlerine davranışına baktığın zaman ne kadar kitap okunup okunmadığını ya, görürsün. Onu, onu da geç dep, dep, çok kötü bir şey ama depremi düşün Japonya'da büyük bir deprem oldu Hı. Türkiye'de büyük bir deprem oldu Japonya'da yaşananlara bak televizyonda gördüm insanlar evet. kuyruğa giriyorlar. Evet. Yemek almak için. Evet. Bizde millet birbirinin dükkanını talan ediyor. Yani kültür bana göre böyle bir şey biraz da. Bu tabii, da, tabii. Bu da kültür zaten. Yani, yani, yani hani sanat başka bir şey, kültür başka bir şey. Ee, yani kültürün mantarı da var. Hı -hı. Yani, Hı -hı. Doğru doğru. Kültür odur. Kültür, kültür mantarı kü var. Doğru. Üretilir yani üretilen bir Aynen şeydir. Aynen öyle. E, büyüyen, genişleyen, esniyen, efendim, mesela küçülen, Çok gerileyen, iyi. ilerleyen falan bir şeydir. Yaşayan ya. bir şeydir yani. Hayır, organik bir şey. Yani. Evet organik bir şeydir. E dediğim gibi yani bir ülkenin ne kadar sanatla, ne kadar kitapla, ne kadar bilgiyle, öğrenmeyle iç içe olduğunu anlamak için e, toplu taşıma ulaştığının içindeki insanlara bakabilirsin, bir, e, edebe bakabilirsin, ondan sonra... Müze sayısına da bakabilirsin. E, müze sayısına bakabilirsin. Ben mesela şey diyorum, e, bir ülkenin kültürü hakkında fikir sahibi olabilmek için tarifleri nereye gö neye göre yaptıklarına bakın. Şey. Mesela bizde cami, banka, bakkal e, bakkal falan filan Hı. üzerinden yapılır. İşte daha e, işte ne bileyim atıyorum hani örnek olsun diye söylüyorum yani Hı. onları çok Hı. kültürlü görmüyorum aslında yani ama hani batı dediğimiz toplumlarda da heykel Hı. yani şu heykeli var oradan Hı. dönün Hı. müzenin oradan e, bazen parlamento binaları Çeşmeye. işte çeşme, meydan Hı. falan filan üzerinden yapılır. Yani buna bakmak bile e, toplumların kültürü hakkında bize bilgi verir yani. Onu demek istiyorum. E, şimdi kitap e, ben şeyi çok önemsiyorum Orhan. E, zaten şu anda da yayın yapmakta olduğum yani internetteki e, yazı e, ve yazılı döküman ve görsel dökümanın nitelikli olanlardan bahsediyorum. E, dağıtılması noktasını çok önemsiyorum. Bu noktada e, sence basılı yayıncılık ne nerede duruyor? E, senin böyle bir çaban var mı? Yani e, yani internette kendini ifade etmeye çalıştığın bir alan var mı? E, ya da olmasını düşünür müsün? Düşünüyor musun Nasıl bakıyorsun oraya, Merak ediyorum. Şimdi ben internette çok iç içe olan bir adamım. Sen evet. de benim geçişimi biliyorsun Biliyor. ama benim internette e, bu tarz bir şeyim yok. Ama yazdığım yerler var mı? Var. Hatta vardı. E, bazı haber portallarında köşe yazıları falan yazıyordum. Ama artık onu da yapmıyorum. Kendimi web sitesi dair şu an yapmadım. Çünkü ben tamamen yazdığım şeye odaklanmak istiyorum. Hı hı. Popüler kültür ama öyle bir hale geldi ki, baktığınız zaman bugün x bir kitabevinin evinin, x bir mağazanın en çok satanlar listesine internetten doğup yazılı hale gelip en çok satanlar listesine oturan insanlar var. İnternette bloglarla başlamışlar ve bunu kitap haline getirmişler. Anlattıkları şeyde baktığınız zaman işte erkek arkadaşımdan nasıl ayrıldım, kız arkadaşımı nasıl aldattım. İşte onun telefonuna çıkmayarak ona ne mesaj verdim gibi bana göre çok da derin olmayan ama hayatında içinden şeyler. İnsanlar belki de İdeon gibi veya İdion'dayım. Başka bir roman da olabilir veya başka bir kitap da olabilir. Onun yerine daha bildikleri şeyleri okumak istiyor. Yeni bir şeyden ziyade bildikleri şeyleri okumak hoşlarına gidiyor. Bunun mizahta da bazen tabii mizah çok farklı bir şey. Cem Yılmaz aslında hepimizin bildiği şeyleri bize anlatarak bizi güldürüyor. Çünkü adam çok iyi bir gözlemci. Hı hı. Bize yeni bir şey katmıyor ama. Bana göre. Hı hı. Yani ben Cem Yılmaz'dan bir şey öğrenmedim şu zamana kadar. İnternet şey de böyle. Yazarlığı da böyle. Yaşadığını direkt yazıyor. Yani benim anladığım benim gördüğüm bu. O yüzden ben internette bir şey yapmak çok istemiyorum. Ben e, işin edebi tarafındayım biraz da. Aslında ben e, internette bir şey yapmak anlamında sormamıştım. E, şöyle sorayım soruyu daha şey. İdeon'u e-kitap olarak internette yayınlamak ister miyiz? Bu sana ne getirirdi, ne götürürdü? şöyle bir şey var ben ideonu internette e-kitap olarak yayınlamak ister Ücretsiz evet ücretsiz bu ya. arada evet yani. ben de o, şimdi ama ücretsiz diyecektim evet. ki sen benden önce davran çünkü ben ben onu diyorum evet. e, olabildiğince çok insan ulaşmak istiyorum çünkü yaptığım iş sonuna kadar benim kendi benliğimle arkasında olduğum bir iş ve sonuna kadar güvenerek kendime güvenerek yaptığım iş. Ve bir şey birçok insan bunun e, görmesini, okumasını gerçekleştirdim. hiç düşünmedin mi böyle bir şeyi? Ya böyle bir şey yapsam ne olur falan? Yok düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Böyle şey yapacağım da zaten. Hatta ben bir ara şey düşündüm. Acaba iPad versiyonunu mu yapsam diye düşündüm. Ki o işin biraz daha masraflı olur Çünkü görsel tarafları da var. E, aplikasyon gibi bir Aplikasyon düşün? gibi bir şey düşünüyorum Hı. ama sonradan vazgeçtim. <gülüyor> o da şey, çok da böyle çekici bir şey olmayacak. Ama e-kitap ayrı bir şey. İnsanlara ulaşması açısından. Ama tabi bunun için yayın de izin vermesi lazım ki sonuçta bir yayınevi. İyi anlaşmış durumda. İyi anlaşmış durumdayım. Belki ileride olabilir. Ama. Ya ben e, hep şöyle düşünüyorum çünkü e, bana göre internette yayınlanan ve bedava olarak indirilemeye indirilmeye indirmeye müsait e, veriler, datalar. E, bunlar bir müzik de olabilir, bir müzik parçası olabilir, bir e, resim de olabilir, bir fotoğraf da olabilir, bir e, kitap da olabilir. Örneğimizde olduğu gibi. E, hatta film de olabilir. Şimdi bunlar. E, senin programın başında anlattığın dağıtımcı, yayınevi, işte kitap evi, bilmem ne evi, şu evi, bu evinden geçmedikleri için direkt fırından evet. fırından sıcak sıcak ilk sahilinden. halka evet ilk sahibinden tüketiciye sanatka sanat pervere ulaşan işler olacağı için bence ölçüsü e, yani beğenilip beğenilmeme ölçüsü Edebi değerinin olup olmadığını ölçüsü bana göre o alanlardan çok daha iyi alındır. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. sen bana getirdin abicim, ben bu kitabı bastım değil mi? Bastım ee, yazarı sensin, yayınevi benim. Ben sana diyorum ki ya Orhan bu kitabı eğer ben de basmasaydım bu kadar satmazdı. Şimdi sen de bunun tartışmasını nasıl yapabiliriz? Çünkü bana göre ben haklıyım, sana Hı. göre sen haklısın. Sen dersin ki ben böyle bir kitap yazmasaydım bu kadar satmazdı. Ben derim ki ben böyle basmasaydım satmazdı. Ben böyle PR'ını yapmasaydım satmazdı derim. Oturduk kapıştık. E ne oldu? Giden ne biliyor musun? Giden şey senin kitabının ne oldu? Kaydı gitti şimdi. Aynen öyle. Ama şimdi benim bu önerdiğim sistemde kitap gider kardeşim. indirilir iki saniye içinde birinin bilgisayarına indirilir. O kişi okur ya da okumaz. Sen ideon tanrıların yolu.com diye bir site açarsın. Atıyorum. Ondan sonra O sitede sadece bu veridir Kitap dağıtılır O siteye yorum yazar Yazmaz Ama indirilen sayıyı görürsün Doğru. Ee, Belki indirirken sadece bir e-mail istersin O da e-mail'e sen ulaşırsın Nasıl buldunuz dersin Bilmem ne Kontaklar kurarsın Toplantılar düzenlersin evet, Evinde, yapabilirsin. Tabii, tabii, Evinde tabii. yapabilirsin Yani ben bugün evimi açtım Kardeşim gelin kahve içeceğiz Bilmem ne ben şu kitapla ilgili ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum dersin. Arada, ben sana gördüm. bir söyleyeyim mi? De değme yayın evleri, bilmem neleri bu güçle savaşamaz biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Çünkü halkı yanına almış oluyorsun. Evet. İnsanları Ve birebir almış oluyorsun. O daha önemli. Doğru. doğru. Birebir almış oluyorsun. Doğru, çok doğru. Ee, bu bakımdan doğru benim lafını Ben e, böyle şey bir toplantı yapmayı düşünüyorum. Hı hı. E, tam zamanı herhalde yakında şeyde, bu Facebook sayfasında falan duyururum. Sen de görürsün. E, İstanbul Oyuncak Müzesi'nde ve hem imza günü gibi hem söyleşi gibi. Ne güzel. Ee, o tarz bir aktivite <gülüyor> düzenliyor. Onu da buradan hemen duyurayım. Gününü daha sonra seninle paylaşırım. Çok ben. güzel. Ya. Çok güzel bir şey. Yani e, demek istediğim şeyi anladın mı Orhan? Yani, e, ben o yüzden internete inanıyorum. Bak interneti böyle kullanmaktan bahsediyorum. Benim bahsettiğim şey sen de bu. hem fikir yok. Yoksa Hı -hı. E, yani kitaplar için de geçerli bu. Ben sana o kadar çok kitap gösterebilirim ki yani basılması bile günah. Ee, yani yakılmalı ee, sonra tekrar döndürülüp yine yakılmalı falan filan. Yani o kadar kötü kitap. Aslında işin şöyle güzelliği de var. Şimdi senin dediğin yöntemle bir e-book olarak e-kitap olarak bunu yaydıktan sonra insanlar şunu da düşünebilir. Kitabı okurlar süper bir kitap kütüphanemde de olsun. İstiyorum diyebilir. Olay biter. O zaman da atıyorum şöyle bir şey yapabilir. Ya printer'dan çıksın alabilir. Ya da gider bir tane özel itçiye bana bunu çıktım. Ki benim başıma yani geldi biliyor musun? Kitabı da alır ya. Kitabı benim başıma geldi yani. ben söyleyeyim. Ee, isim de verebilirim. Orhan Ançerlioğlu'nun Düşünce Tarihi kitabını ben ilk defa pdf dokümanı olarak e, elde Hı. ettim. Hı. E, ve kitap çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gittiği gibi Üzerinde durulması, not alınması bile. Ben o kitabı okuduğum zaman yani PDF dökümanı üzerine not alamıyordum. Bilmem ne falan filan. Hı hı. E, not alamıyordum yani üstüne. Hı hı. Not alınması, etüt edilmesi gereken bir kitap olduğunu düşündüğüm için hı hı. gittim satın aldım. Bak bana el kitabı, gerçek kitabı satın evet, aldım. Evet, çok önemli. Yani bunu e, çok doğal yaşamak. Doğru, doğru Çok doğru. doğal ve bunun ileride böyle olması gerektiğini düşünüyorum ve ümit ediyorum da böyle olacak. Bu müzik için de geçerli. Fotoğrafçılık için de geçerli. Doğru doğru. Yani çok çünkü maddi. ben kitap satışından para kazanıldığını zannetmiyorum. Yani ve yüz bin satanın falan da öyle. Çok çok paralar kazandığını zannetmiyorum. Yani işte yani, yani Elif Şafak Orhan Pamuk şu andaki sattığı kitaplardan elde ettiği karla mı geçiniyor? Ya geçen sene Elif Şafak'ın elde ettiği karı ben sana söyleyeyim. Yaklaşık 1 milyon 750 bin lirayı para kazandı. TL. TL. Direkt keş Elif Şafak'ın Evet onlarla geçiniyor <gülüyor> <orası>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İskender Pala kezal, Ahmet Ümit yazarı bile. E ne güzelmiş. Ama bunu bu, bu raddeye ulaşabilen yazar sayısı 10-12 hadi bilelim 15. Evet. Ama hani bazı yazarların arkasında da bazı büyük gruplar var öyle söyleyeyim. Onlar da o şekilde o rakamlar şey E söylediğim yani gibi... yazarlar yani çok grupları belli yazarlar. E, tabii, aynen öyle. Grupları yani belli. yanılmış olabilirim bu konuda ama gerçekten bunların az olduğunu söyleyebilirim. Söylemekte fayda var. Evet, evet. E, dolayısıyla geleceğin bu olduğunu düşünüyorum. E, sanıyorum programı kapatabiliriz. Tabii ki. Var mı bir derdin? Vallahi sıkıntın? Çok var mı bir arzun? De, çok keyifli oldu. <gülüyor> ne zandır böyle konuşmadığımı fark ettim. E, en azından kendimi e, iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Keza İdeon'u da böyle Çünkü İdeon eşittir ben zaten hani. İçimde ne varsa olabiliriz. Bir dahaki baskıya bunun CD'sini yapıp içine koyarsın. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Pro, hatta programın CD'sini koyalım. Evet. Ee, iyi. Tekrar teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için. Ben teşekkür ederim. Ee, okuduğumuz şeyler dinleyicileri Orhan Bahtiyar'ı İdeon Tanrıların Yolu romanıyla ağırladık. Ee, bugün İdeon özel yayını gibi bir şey oldu. E, güzel de oldu. Umarım siz de dinlerken zevk alacaksınız. Bir dahaki okuduğumuz şeyler programına kadar size mutluluk diliyorum. Bu arada tekrar yeni yılınızı kutluyorum. İyi bir 2012 üretken, sağlıklı ve huzurlu bir 2012 diliyorum. Kendinize iyi bakın. Traveling North, traveling north.